Kardeşlerim, muazzez müminler, eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için, öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı durdurmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna, bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık neler varsa Ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa Müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar Durduracaklar Sonra illallah diyecekler Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hadani rabbi ila siratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yolunda yürüyen Hz. Muhammed'in gençliği Sizler söyleyin Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa Başını öne eğmez mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı. Onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri başınızı öne eğmeyin söyleyin kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstakim Rabbim beni dost doğru yola ulaştırdı dinen kıyemen milleti İbrahim'e Hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı, insanlığın kurtuluşu o yola bağlı, İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideologya insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev, bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan Teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa, insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama, polisler, devlet engel olabilir mi? Gecenin ikisinde, fırıncının yanında kim var? O halde söyle, kul innani, hedani Rabbi ile asratin muslakiyim, dinen kıymen milleti İbrahim Hanife, insanlığın kıvamı Hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytin zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine gece ikide gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, Adam bu ziyan olmasın diye, onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikap etse, onun bu harama irtika etmesine, imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen millet İbrahim e Hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken... Oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak Ya Rabbi ben kulum, Sen Allah'sın, Sen Rab'sın, Sen Halikul Alemin'sin Alemlerin yaratıcısı Sensin Ya Rab Sen emrediyorsan İbrahim'e Demek düşer Ya Rabbi İşittim ve itaat ettim diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? Kul inna salati wa nusuki wa mahiya wa mamati lillahi Rabbi alaamin, la sharikala, wa bidalik aumirtu wa ana awal muslimin. Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku, de ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam, ben onun için camide olmam, ben onun için üniversitede okumam. Tek bir gayem, amacım var Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle. Onu ilan et. Sonunda buyuruyor ki: Ve ene evvelul muslimin. Ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. Ve ene evvelul muslimin. 40 gün buradaydın. Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim. 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki: "Ve ene evvelul muslimin." Ya Rabbi, Namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın, oturdun, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki yüreğini yenile, yüreğine yeniden bir iman mayasını vur. Ve ene evvelül muslimin, hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun ya kul inneni hadani rabbi ila siratim mustakim Allah Teala beni sıratı ı ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan alacaksın. İlk müslüman benim ya Rabb'i diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari Rahmetullahi aleykitab kitabul Menasik de rivayet ediyor. Buyurun Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından o yolda Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dusur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem veda haccındalar. Amcası Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor, Abbas hacılara Mekke'yi mükerremede su dağıtacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hz. Abbas radıyallahu anh, meccanen Peygamber aleyhisselamın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var, yiyenleri zemzem kuyusundan su alıyorlar, onun yanına getiriyorlar. Hz. Abbas, Ağustosta, Temmuz'da o sucağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var, insanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler oradan Hz. Abbas'tan su alacaklar. Bir de başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı Kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emreseler binler koşacak. Lebbeyk ya Resulullah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sırada. O da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas Amcası, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görünce, yanında oğlu var, oğluna döner, ''Ya fadlu, izheb ila ummik, annene git, fe'ti rasûlallâhi bi şarâbim min andiha.'' Annenin yanında el su var, soğuk olan bir su var, Peygamber aleyhissalatu vesselama o sudan ikram edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ''İskini bana bu sudan vereceksin'' Hz. Abbas radıyallahu anh'a mahçup ''Ya Resulallah insanlar anlamıyorlar terli bir şekilde terli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar bu kazan çok temiz değil Ya Resulallah Buradan sana su veremem deyince Peygamber aleyhissalatu vesselam iskini Abbas buyuruyorlar Ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin Kardeşlerim Buradan sonra hayata devam edeceksiniz Belki alim olacaksınız, belki bir yerde amir olacaksınız ama insanların arasından ayrılmayacaksınız, kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz, onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hz. Muhammed vesselam ayrılmadılar, ayrı bir dünya kurmadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla beraberdi. Kurtların, ideologyaların sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı, yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber aleyhissalatu vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü aleyhisselamın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitabul ül Menasik. Asabı ı kiram efendilerimiz o sünnetin sahibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Hz. Ömer efendimizin oğlu Abdullah Abdullah bin Ömer hicri 73 yılında hacca gidecek fakat haccacı zalimin ordusu Kabe-i Muazzama'yı kuşatmış Kabe'de muhasara var devesini hazırlamış Titreyen ayaklarıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu an Devesine binecek Medine'den Mekke'yi mükerremeye gidecek Oğulları yalvarıyorlar Baba diyorlar Mekke'de savaş var Belki orada kan gövdeyi götürecek Gitme baba Etrafta güvenlik yok Oraya gidersen salimen geriye dönemezsin Abdullah bin Ömer radıyallahu an Şam'dan güvenlik istemiyor, korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti. Kabe'nin etrafında tavaf edecek. ''lebbeykallahumme lebbeyki'' diyecek. ''Ben geldim ya Rabbi, ben geldim'' diyecekti. Kulluğunu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin. Kabe'yi selamlayamazsın. Orada ''Lebbeyk Allahümme lebbeyk'' diyemezsin dediler. ''Ef'alû kemâ fe'alâ Rasulullah Peygamber ne yaptıysa onu yaparım, yola çıkarım, geliyorum ya Rabbi derim, Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek istiyorum, sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim, eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa, Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm, eğer buradan öteye geçemezsin derlerse, oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُوا muslimin ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak kardeşlerim devletlerin elçileri olur devletler onlara vazife verir belki birkaç tane lisan bilirler onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, ''Sen ve ene evvelul muslimin'' ''Ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi'' ''Ben Ebu Bekir'im, ben Ömer, ben Osman Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi'' diyeceksin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Bilkent'te orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü Aleyhisselam'a uygun mu? Peygamber Aleyhisselam'ın elçileri vardı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın davetçileri vardı, Musab'ı vardı, Muaz'ı vardı. Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Onlar ilk Müslüman gibiydiler Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi, gittikleri yere Peygamber Aleyhisselatu Vesselam anlattılar, şimdi sen okulunda, sınıfında Anfi'de, koridorda Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur Musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada Ve ene evvelül muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideologyalara rağmen buradayım, ayaktayım yarabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz. Allah Resulü Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden Ebubekir radıyallahu an devlet başkanı olmuştu. Irak'tan Suriye'den onun idare ettiği emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebubekir radıyallahu an efendimiz birisi vardı bir aile. O ailenin hayvanlarının sahr sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, اَرُجُوا مِنَ اللّٰهِ اَلَّا تُغَيِّرَنِ الْخِلَافَةِ Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta, onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebubekir Bekir radıyallahu an, Medine'de devlet başkanı, Kütrün bir ailenin hayvanlarını Sağıyor onlara sütünü veriyor Ömer radıyallahu an Medine sokaklarında Kırba da taşıyor Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında Çocuklar Musul'da Halep'te İdilip'te, Afrika'da küçük bir Yavru açlıktan ölen Kardeşinin üzerine kapanmış Ya Rabbi dünyada Ebu Bekirlerin yok mu Dünyada Ömerlerin yok mu Diyorlar çocuklar Ömer'ler öldü, babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelül muslimin sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversite ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasil'im, ayaktayım senin yolunu davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak o halde dön İlk ayete söyle, Kul inneni hedani Rabbi ila sıratı müstakim, Dinen kıyemen milleti İbrahim e Hanife, Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, Hayatın saadeti, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında, Önce yola, Akan kanalizasyonu, Batı'nın, necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme Haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetçisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz-ı Yasir olabilirsek, göreceksiniz bu hakikat İslam'ın en üstü olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.